Kıyamet ne demektir? Kıyamet ayağa kalkmak, dikilmek demektir. Arapça bir kelimedir. Kıyamla aynı kökten geliyor. Yani kainatın bu sistemi bir gün bozulacak ve bozulduktan sonra bir daha ayakta tutulacaktır. Ayağa kalkacaktır. Kıyamet Kur'an'da kainatın ölümü, ikinci diriliş ve ahiret hayatını içine alan geniş bir kavramdır. Yevmil kıyamet diye geçer Kur'an'da. Yani sadece kainatın ölümü manasında değil. Bizde sadece kainatın ölümü manasında kullanılıyor. Aslında kainatın ölümü ahiret hayatının birinci merhalesidir. İkinci merhale, ikinci dirilir. Üçüncü merhalesi de ahiret hayatıdır. Yevmil kıyame kelimesi, deyimi üçünü de içeriyor. Fakat biz yine halkın anladığı şekilde kıyamet ne demektir? Yani kainatın ölümü nasıl olacak diye biraz düşünelim. Önce... Bu sağlam kainat, sağlam görünen bu kainat acaba bir gün ölebilecek mi diye insan düşünüyor. Evet, gerçekten bir gün ölecek. Bunun delilleri nelerdir? Şöylece sıralayabiliriz. Ölüm ve büyük ölümler. Yani kişiler nasıl ölüyor, türler nasıl yok oluyor, yıldızlar nasıl yok oluyor. Bir gün elbette bu dünyamızda ölecek. Bu ölüm kainatta evrensel bir hakikattir. Yani kainatta düzen ve hayat kadar... Ölmek ve o düzenin bozulması da bir realitedir, bir gerçektir. Hiç kimse dinsiz olsun, dindar olsun, işte ölüm yoktur, ölüm hak değildir diyemez. Bazı insanlar sarhoş olup ölümü unutur ama bu çare değil, mutlaka ölüm gelir. Kainatın ölümü demek olan kıyametin en büyük delili, şimdiki fertlerin ve türlerin ve mevsimlerin ölümüdür. Fertler ölüyorsa, mevsimler ölüyorsa elbette bir gün dünyada ölecektir. Bu kainatın ölümünün ikinci delili kemal ve zevaldir. Yani gelişmekte olan her şey mutlaka yıkılmaya doğru iner. Bu da evrensel bir kaidedir. Bu durumda melekler ölmüyor. Zaten gelişme diye bir şey söz konusu değil onlarda. Meleklerin ölümü de söz konusu. Ayet işaret ediyor ki birinci Sura üfürülüşte onlar da ölür. Kısa bir zaman için. Onlar da bir miktar hizmet etmekle, ibadet etmekle manevi bir gelişme geçirdikleri için kısa bir zaman onlar da ölüyorlar. Niye ölüyorlar? Çünkü Allah'ın ebediliği öyle görünecek, öyle tecelli edecek. Kemal ve zeval, yani ağaçlar, insanlar, bitkiler, hayvanlar bunlar hep gelişme gösteriyorlar. Gelişme gösteren her şey mutlaka bir gün zevale değerer. İmparatorluklar da mesela kemal geçirmişler, tekamül etmişler, gelişmişler, sonra bir gün yıkılmışlardır. Tecelli eder dediniz. Allah'ın ebediliği kime tecelli edecek? Herkes öldükten sonra hiçbir şey yok çünkü. Tecelliyi anlaşılır manasında kullandım. Yani anlaşılmış olur. Herkes anlar ki biz öldük. Demek ki ebedi olan Allah'tır. Ama ölen kimse nasıl anlar? Dirildiği zaman mı? İlmen varlığı baki kalır, dirildiği zaman hatırlar öldüğünü, bir ara verildiğini anlar. Kainatın ve dünyanın ve insanlığın ölümünün üçüncü delili de şudur. Maddenin bile nihai bir ömrü vardır. Yani bugün atom, taş, toprak, kömür mutlaka yok olacaklar. Ne kadar katı olurlarsa olsunlar. İlim bunu görebiliyor artık. Bunlar bir gün mutlaka en açık manasıyla enerjileri bitecek, dağılıp ölecekler. Yıldızlar ölüyorlar çünkü. Madde ölüyor artık. Ama uzun zamanda ama kısa zamanda. O önemli değil. İlim bugün maddenin bile faniliğini görebiliyor. Madde diye taptıkları, sabit gördükleri şeyin bugün artık sabit olmadığı anlaşıldı. O bile erimektedir. Dördüncü delil eskiden beri dünyaya gök taşları çarpmış. Kuyruklu yıldızlar yakınından geçmiş. Bunlardan birisinin dünyaya çarpması çok yüksek bir ihtimal. Gerçekten Allah bizi koruyor. Yoksa milyonlarca taş yağyor atmosfere. Bir kısmı yere düşüyor, bir kısmı havada ateşlenip kül oluyor. Bir gün elbette bir mermi isabet eder Allah'ın emriyle. Dünyada kıyametin kopması gerçekleşir o zaman. Yani hiçbir gerekçe yoksa da dışarıdan bir müdahale olasılığı çok yüksektir dünyanın ölümü için. Ki içeride çok gerekçeler var. Çok sistemler var ki dünyanın faniliğini, ölümlü oluşunu gösteriyorlar. Beşinci bir delil de bu çevrenin kirlenmesidir. Bu asırda biraz daha belirgin oldu. Herhalde dünyanın bütün delillerinden anlaşılıyor ki biz kıyamete yakın bir dönemde yaşıyoruz. Çevre kirleniyor, denizler kirleniyor, radyoaktif maddeler yayılıyor. Silahlar ve savaşlar gibi çok ciddi tehlikelerle yüz yüzedir insan. Bazı işaretlerden anlaşılıyor ki sanki kıyamet bu şekilde kopacak çevre kirliliğiyle. Önce çevre kirlenecek, çevre kirliliğinden sonra denge bozulacak. Denge bozulmasından sonra ilimler ilimliğini yitirecek. Denge olmayınca, kural olmayınca ilim, ilim olmaktan çıkacak. Sonra hayat bitecek ve sonra kainat bitecek. Fakat ilk kıvılcım temizlik alanında olacaktır. Yani mikrop dolaşıyor artık insanın bedeninde, bu hayatın bedeninde, bu dünyanın bedeninde. Kirlilikten bir büyük mikrop, bir büyük virüs bulaşıyor ve insanı ölüme doğru götürüyor. Yani gökten taş yağmasa da, kuyruklu yıldız çarpmasa da, insanda hayatta ölümde mukadder olmasadaki da mukadderdir. Bugün biyoloji bunu görüyor ve milyarlarca örneği vardır. Hiçbir şey olmasa da bu çevre kirliliği sonumuzu getirir. Çok önlemler alınsa bile çok kötü durumlar söz konusudur daha şimdiden. Binlerce tür şimdiden kaybolmuş. Hatta bir hadisi şerifte dünyada bin tür var. Bazen bin Arapçada milyon manasına gelir. Eskiden milyon kavramı yoktu. Bunların altı yüzü denizde. Yani çoğu denizde. Bu da bir mucize. Peygamberlerin mucizesi. Dört yüzü karada. Karada yaşayan türler daha az. Bunların birisinin ölümü zincirleme olarak diğer ölümleri hızlandıracaktır diyor. Hz. Peygamber, kıyamet o şekilde kopacak diye buyurmuştur. Kenzül Ummal'da böyle bir hadis var. Bu hadis, o zaman henüz bilinmeyen denizin dibindeki türlerin fazlalığını ve harikalığını göstermiş ve türlerin birbirleriyle bağlı olduğunu anlatmış. Evet, kainatta tevhid var, birlik var. Her tür kendi başına yaşayamıyor. Hep beraber yaşamak zorundayız. Ya hep, ya hiç. Ve bu inanç konusunda da böyledir. Ölüm var ama dünya ebedidir. Hayır. Ölüm varsa dünyanın da ölümü vardır. Altıncı delil, insanlar bilim ve teknoloji sayesinde gittikçe şımarıyorlar. Bir gün tanrılık iddia edecekleri görünüyor ki zaman zaman etmişler, yok olmuşlar tarihte. Kim etmişse yok olmuş. Çünkü tanrılık iddiası insanı azgınlaştırıyor, sınır tanımaz hale getiriyor onu. Sınır tanımayan insanlar birbirleriyle boğuşur ve kıyametlerini, Ölümlerini kendileri getirmiş olurlar. Çevreye saldırır, insanlara saldırır, başkasına saldırır. Fakat insan kuldur, Tanrı değil. Sınırlı bir yaratıktır. Sonsuzluk isteği ahirette ancak tatmin olabilir, dünyada değil. Yedinci delil, Kur'an ve diğer semavi kitaplar. Dinler hep beraber tek kelimeyle milyarlarca delil göstermişler ki bu dünyanın bir sonu var. Başlangıcı olduğu gibi. Ve bu haberler çok kuvvettedir. Bunlar bu konuda ehildirler. Yani öte alemle ilişki içindedirler. Kuru bir dünyevi bilgi değildirler. Vahidirler. Galip alemiyle ilişkileri vardır. Bunlar hep beraber diyorlar ki, bu dünyanın bir başlangıcı olduğu gibi bir sonu da olacaktır. İnsanlar buraya imtihan için gelmişlerdir. İmtihan bittiği zaman bu salon yıkılacaktır. Bu iş bitecektir burada. Ve en önemlisi, sekizinci delilde uzayda kıyamet kopmuş, terk edilmiş... Dağılmış, toz duman olmuş, belki yutulmuş, enerji haline gelmiş yıldızlar vardır. Örnek istiyorsan, acaba dünya gibi bir yıldız, güneş gibi bir sistem nasıl bozabilir diyorsan, işte kara delikler. Bugün kainatta belki milyonlarca, milyarlarca yıldızlar ölmüşler, kıyametleri kopmuş. Bir kısmı toz olmuş, bir kısmı enerji haline gelmiş, atom bile kalmamış yani, hepten ölmüşler. Bunlar bize bizim dünyamızın da bir gün öleceğini gösteriyor. Hülasa bu delilleri çoğaltabiliriz. Yani 8'e de, 9'a da, 100'e de çıkartabiliriz. Evet, kısaca kıyametin olabileceğine dair deliller bunlardır. Geniş izahat için başta Risale-i Nur gibi ilimle ilgili, ahiretle ilgili kitapları tavsiye edebiliriz.